Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihî ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde de belirttiğimiz gibi daha doğrusu ayet-i belirttiğini anlatmaya çalıştığımız gibi diyelim. Çünkü belirttiği ayet-i kendisine Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu bırakılan Sebe, hükümdarı, kraliçesi olan kadın. Kaynaklarda bazı kaynaklarda adının belkıs olduğu söylenir. Sahih bir rivayete dayanmıyor. Onu belirtelim bu vesileyle. Kendisine bir mektup bırakıldığından ve bu mektubun çok değerli olduğundan söz ettiğini görüyoruz. Ya eyyühel mena, ey ileri gelenler inni ulqiya eliye kitabun kerim. Gerçek şu ki bana pek değerli pek kıymetli pek şerefli bir mektup bırakıldı şimdi mele kelimesi aslında mele doldurdu demek kelime olarak da mele ileri gelen topluluk anlamındadır. Topluluk ismidir. Arap dilcilerinin söylediklerine göre bunlar göz dolduran şahsiyetler veya yönetimde belli bir yere sahip olan kimseler olduklarından ötürü bu ismi almışlardır. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen Belki en nötr olumsuz değil, olumsuzlanmadan olumsuzlanmadan, Kur'an-ı Kerim'de bu melek kelimesinin geçtiği yer belki burasıdır. Genelde diğer ayetlerde bu kelime olumlanarak, olumlu bir şekilde zikredilmiyor. Bir olumsuzluk muhtevası içerisinde o kayıtla geçiyor. Ey benim ileri gelen, yani devletimin, yönetimimin ileri gelen şahsiyetleri demek istiyor. Bana çok değerli bir mektup bırakıldı. Bu mektubun muhtevası da şudur. İnnehu min Süleyman. Bu Süleyman'dandır. Süleyman'dan geldi diye başlıyor. وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ Bunun başında da mektubunu evet benden daha doğrusu mektubun sahibi zikrediliyor. Ama kimden geldiğinin anlaşılması için zikrediliyor. Yoksa Süleyman Aleyhisselam adını haşa Allah'ın adının önüne geçirdiğinden dolayı bunu zikretmiyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ı Rahman ve Rahim İsimleriyle birlikte zikrediyor. Bu Rahman, Rahim Allah'ın adı diye başlıyor. Benimki mektubun başlangıcı değildir demek istiyor. Mektubun başlangıcı bu. Muhtevası ise اَلَّا تَعْلُوا ve وَاَتُونِي مُسْلِمِينَ Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak gelin. Mektup gayet kısa. Fakat maksadı en mükemmel şekliyle ifade edecek kadar veciz. Evvela Süleyman Aleyhisselam burada nasıl bir dinin mensubu olduğunu zikrediyor. İkinci olarak mülkünün hükümdarlığının esasının İslam'a dayalı olduğunu, kendisinin de Allah'a teslim olduğunu ve böyle bir yazışmaya Bismillahirrahmanirrahim diyerek onları kendisine değil kabul ettiği dine yani alemlerin Rabbinin öngördüğü dine davet ettiğini belirtti. Bunlar çok önemli hususlardır. İkincisi Kur'an-ı Kerim bize aynı zamanda bir diplomatik yazışma dersini de veriyor. Diplomatik yazışmalar uzun olmamalı. Kısa fakat maksadı da çok açık yalın ve kesin dille ifade etmeli bundan maksat birilerine sövmek saymak hakaret etmek değil fakat olmasa ne olur o da anlaşılıyor anladığımız kadarıyla diyecek ve anlaşılıyor siz bana teslim olunuz teslim olmuş kimseler olarak geliniz diyor bana karşı durmayın bana başkaldırmayın. Yani üslupta belli bir tehdit de var. Fakat daha doğrusu emir var. Talep var. Direktif var. Yönlendirme var. Bu üslup üstün ve güçlü bir yönetim üslubudur. Zayıf bir devletin zayıf bir yönetimin kullandığı bir üslup değildir. Mana Müslümanlar olarak gelin diyor. Ondan sonra kadın danışmaya giriyor, istişareye giriyor. Kur'an-ı Kerim'in Müslüman olmamış bir kadının etrafındaki ileri gelenlerle istişare etmesinden bahsetmesi aslında Müslümanlara da kıyamete kadar verilecek bir dersi de ihtiva ediyor. Bakın nasıl istişare ediyor. Evvela onlara kendisinin istişare prensibini hep uyguladığını anlatıyor. Diyor ki: "Kalet ya eyühel mela. Ey ileri gelenler." dedi. "Eftuni fi emri. Benim bu işim hakkında bana fetva veriniz." Fetva veriniz. Yani kanaatinizi belirtiniz. Nasıl davranmam gerektiğini söyleyiniz. Görüşünüzü istiyorum. Çünkü diyor: "Mekuntu kati atan emran hatta teşhedun. Siz benim huzurumda bulunmadan ben sizin önünüzde olmadan, sizin bilginiz dışında hiçbir işi kestirip atmış değilim." Dolayısıyla bu önemli işi de hep beraber kararlaştıralım. Kararı hep birlikte verelim, mesuliyeti hep birlikte paylaşalım. Aslında yetki verilmiş dahi olsa istişare kadar emir altında olanların gönüllerini hoş eden, onları normal şartlar altında alınan kararı canla başla uygulayacak hale getiren, Başka bir husus yoktur. O bakımdan bunlar da ileri gelenler mele olarak ifade ederinde ise kraliçelerini takdir eden, onun amirliğini, onun otoritesini kabul eden ve bunu kabul etmekten, otoritesine boyun eğmekten sıkılmayan, rahatsız olmayan kimseler olduğunu görüyor. Yöneticiler yönettikleriyle ehilleriyle tabi bu şekilde istişare ederse kendileriyle istişare edilenler emir makamında bulunanlara bu örnekteki gibi itaat ederlerse bütün işler o kadar güzel yürür ki yönetim dolayısıyla ortada bir problem çıkmaz. El verir ki insanlar samimiyetlerini bozmasınlar. Samimiyet bozulursa istişarenin ahlakı da bozulur. İstişare istişareye riayet de kalmaz. Görünüşte riayet edilir istişareye ama işimize gelirse dir içten karar. Niye istişareye uyar görünüyoruz veya uyuyoruz işimize geldiği için. Gelmese ben zaten onu içten kabul etmemiştim. Bahanemiz de böyle olur. Fe iza azamte fetevekkel ala Allah emrini unutuyoruz. İstişare neticesinde karar verdin mi? Allah'a tevekkül et ve o kararını uygula demektir ayet ki. istişare ettiği ileri gelenlerin cevabı da farklılarda güzel. Kalû nahnu ulû kuvve. Biz güçlü kimseleriz dediler. Ve ulû Aynı zamanda çetin savaşçılarız. İyi de savaşırız. Savaşmak için gerekli imkanlarımız mevcut. Bunları yerinde kullanmasını biliriz. Ama vel emru ileyk bu hususta emir vermek sana aittir. Onu sana bırakıyoruz. Biz korkak değiliz. Savaşmaktan çekinen kimseler de değiliz. Zayıf olduğumuzu da söylemiyoruz. Dolayısıyla sen savaşma kararını verirsen biz senin arkanda dururuz. Senin kararına uyarız. Esasen yetki senindir diyor. Fakat bizim muhalefet etmemiz muhtemel olan senin barış yapmak isteme arzun değildir. Eğer... Savaş yapılsın istersen şunu bil ki biz savaştan da çekinmeyiz. Yani hem itaatlerini arz ediyorlar hem de olur ya bizim beklediğimizden farklı bir şekilde savaşma kararını verecek olursan biz savaşa dalarız diyorlar. Fen zuri mâze te'murîn. Ne emir vereceğini sen düşün. Kararını sen verir. Oraya sen bak diyorsun. Kadın, ifade yerinde ise siyaset ilmini bilen bir kadın. Devlet yöneticilerinin kendi zamanında en azından, hangi şartlarda nasıl bir uygulama yapacaklarını, bilen bir kadın. Bu fark eden, bu farkında olan bir kadın. Yani diplomasiyi çok iyi bildiğini de göreceğiz biraz sonra. Yönetimi, yönetimi ve o zamanın şartları içerisinde yönetimin ve yöneticilerin ahlakını, nasıl bir siyaset takip ettiklerini Siyasetlerinde neyi esas aldıklarını da iyi biliyordu. Diyor ki, Kâlet İnnel mulûke İzâ dehelû karyeten Efsedûhâ Hiç şüphesiz krallar bir şehre girdikleri vakit, bir ülkeye girdikleri vakit Efsedûhâ, orayı ifsad eder. Çünkü hükümdarların derdi hakim oldukları ülkeyi sömürmek o ülke ahalisini kendilerine köleleştirerek itaat ettirmektir. Yani hem beşeri güçlerini hem maddi güç ve imkanlarını sömürmek kendi emirleri altına almak isterler. Bunun için yakıp yıkmaları lazım. İnsanların gözlerini korkutmaları lazım. Gerekirse 10 kişi öldürülecekse öyle bir savaşta faraza 100 kişi öldürerek hayatta kalanların kalbine korku salmaları lazım. Günümüz emperyalist ülkelerinin güçlü büyük ülke denilen o zalim keferelerin İri keferelerin, kefere devletlerin politikası aynen budur. Ve cealû e'izzete ehlihâ Ve o ülkenin aziz olan, güçlü olan, şerefli görülen, kabul edilen ahalisini de zelil eder. Krallarını, kral çocuklarını vesaireyle, idarelerini, idarecilerini, ileri gelenlerini gerekirse köleleştirirler. Gerekirse esir pazarı da satarlar. Ve buna benzer. Gerekirse onları en bayağı işlerde çalıştırırlar. Zelil kılarlar. وَكَذَٰلِكَ يَفْحَلُونَ Bu kısım Kur'an-ı Kerim'in onun söylediklerini tasdik etmesi manasınadır. Evet, o krallar böyle yaparlar. Çünkü krallığın en önemli özelliği kralın dediğinin kutsal bir hukuk, kutsal bir kanun, kutsal bir şeriat kabul edilmesidir. Hatta krallıklarda şeye izafe edilir, Fransız devriminin kendisine karşı yapıldığı, yapıldığı anlatılan dahi kitaplarında 16. Lü'ye izafe edilir. Devlet benim diyor. Veya kanun benim. Böyle ifadeler de var. Kanun benim, şeriat benim. Diyor. E öyle. Çünkü onların riayet edecekleri bir şeriatleri yoktur. İnandıkları bir şeriatleri yoktur. Zaten olsa kral olmazlar. İnandığı ve kabul ettiği bir ilahi şeriat olan olsa olsa halife olur. Halife olur. Yani Allah'ın yeryüzündeki hükmünü tatbik etmek, uygulamak görevi ile görevli en üst düzeydeki yönetici ve bundan sorumlu olan yönetici demektir. Evet, işte krallar gerçekten böyle yaparlar. Yeryüzünü ifsad ederler ve aziz ahalisini de zelil ederler. Niçin? Çünkü bunların savaştan ve fütuhattan maksadı dünyalık elde etmektir. Bugünkü tabiriyle fethettikleri veya galip geldikleri ülkeleri her yönüyle sömürmektir. Kadın Süleyman Aleyhisselam'ın da böyle bir hükümdar olabileceğini böyle bir kral olabileceğini onlara hatırlatıyor. Ve diyor ki sözünün bir manası bu. Bakın diyorlar. Siz Savaşabileceğinizi söylüyorsunuz. O doğrudur. Fakat ya olur da bunlar bize galip gelirlerse ülkemizi ifsad ederler ve bizi zelil ederler. Çünkü ülkenin ifsad edilmesi demek oranın artık ekonomik bakımdan çökertilmesi, bitirilmesi demek. İleri gelenlerinin zelil edilmesi demek o ülkede halkın geri kalan kısmına rehberlik edecek, onları gerekirse ayağa kaldırabilecek, kalkındırabilecek aklı başında kimselerin kalmaması ve bitmesi demek. Kur'an-ı Kerim bu buyruklarıyla hem bir ülkenin servetinin muhafaza edilmesine hem de aynı zamanda ülke servetinin hiç gerisinde kalmayan beşeri serveti yani yetişmiş insan servetinin bugünkü materyalist tabiriyle beyin servetinin muhafaza edilmesinin önemine işaret ediliyor. Şu son 30 sene içerisinde yani 1980'li yıllardan bu yana Afganistan'dan şu anda Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, efendim, Mısır'da ve daha benzeri ülkelerde, Libya. Libya'da. Libya'da cereyan eden hadiselere varıncaya kadar biz ne kaybediyoruz biliyor musunuz? Sadece insan ölümlerini mi kaybediyoruz? Ölen insanları kaybediyoruz vesaire. Hayır öyle değil. İslam tarihinin en belli başlı kültürel merkezleri tahrip edildi. Herattan Afganistan'dan Kabul'dan Kandahar'dan Mağdat'a, Musul'a, Şam'a, Halep'e, Trablusgarp'a, Kahire'ye varıncaya kadar, Sama'a varıncaya kadar hep tahrip edildi, diğerle bir edildi. Yetişmiş insanlarımız gerçekten zelil oldular. Biz Diyoruz ki kardeşim bize muhacir geldiler. Doğru. Bu manada kusur bizde değil. Fakat bu insanlar kendi ülkelerinde gerçekten burada yaşadıkları gibi değillerdi. En azından önemli bir bölüm. Geldiler buraya. Ben tanıdığım bazı kimseler var. Elinde 3-4 fakülte diploması var. Burada hükümsüz. Ya diyor hiç önemli değil diyor. Ofis elemanı olarak dahi çalışabilirim diyor. Aziz olanın zelil olması budur işte. Ya. En az iki dil biliyor. Üç dil biliyor. Bir şey yaramıyor. Veya kendi seviyesinin çok aşağısında işler yapıyor. Ve en önemlisi çok değerli istikbal vadedebilecek edebilecek yığın yığın gençlerimiz öldürdü. Rabbim inşallah hepsinin şehadetini kabul eder. Fakat bunlar bizim kaybolan servetimizdir. Bunlar bizim geleceğimiz değil. Bizim için kıymetli unsurlar. Biz yakın kayıplardan asıl büyük kayıpları göremez olduk. Bağdat kütüphaneleri yabay edildi. Şam'ın zahiriye kütüphanesi dünyanın en büyük, en zengin ve en eski yazmaların Orijinal yazmaların bulunduğu kütüphanelerin başında gelirdi. Merak ediyorum şu anda ne halde? Bunlar gidiyor. Onun için krallar gerçekten bir ülkeye girdikleri vakit, yani Allah'tan korkmayan yöneticiler, Allah'ın hükmüne tabi olmayan yöneticiler, kazara bir yere galip gelirlerse, Hele bunlar iyi, namuslu, iffetli, şerefli insanların ülkesine galip gelmişlerse orayı gerçekten ifsad ederler, aziz ahalisini de zelil ederler. allah Teala da kadının o tespitini وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ buyurarak ne yapıyor? Tasdik ediyor. Ne kaybettiğimizin farkına varmazsak neleri telafi etmemiz gerektiğini de bilemeyiz. Onun için Müslümanların özellikle şu son yüzyılda ve hatta gerekirse Endülüs'ten bu yana kaybettiklerimizin envanterini çıkarmamız lazım. Neler kaybettiklerimizin. Neler kaybetmedik. Kurtuba'dan, Gırnata'dan, Severkanda, Bukhara'ya kadar her şeyi kaybettik. Rusya'nın kuruluş dönemlerinde Sibirya dahil olmak üzere şu andaki Rusya'nın bulunduğu alanlarda 6 tane İslam Beyliği vardı. Ülkesi vardı. Kırım Hanlığı bunlardan sadece bir tanesidir. Rusya önce bunları yuttu. Şu anda oralarda İslam'dan eser kalmadı. Değil mi? Balkanlar İslam'ın izini silmek için komünizm ve halen şimdiki ırkçı fasist yönetimler. Batı Avrupa'nın yardımıyla İslam'ın izini, eserini bırakmak istemiyorlar. Ellerinden geldiği kadar her bir şeyi imha etmeye çalışıyorlar. Bu böyledir. Hele Ankör Yahudi ve İsrail'i yok. Siz 500 sene önce denize dökülüyordunuz Hıristiyanlar tarafından. Osmanlı'nın İslam merhameti sayesinde kurtuldunuz. Sizin inancınızı ve şahsınızı koruyan bir dinin ezanını yasaklıyorsunuz. İttaki şerra men ahsente ileyhi Arablar bu meseleyi bunu anlatıyor. İyilik yaptığın kimsenin şerrinden korkacaksın. Bundan daha büyük haillik oluyorum. İnsanlarımızı öldürdükleri yetmiyor gibi. İslam topraklarını pis ayaklarıyla berbat ettikleri yetmiyormuş gibi. Hakları olmayan işgaller yaptıkları gibi. 12 yaşındaki kız çocuklarını dahi Öldürecek kadar vahşileştikleri, canileştikleri yetmiyormuş gibi bir de efendim, İsrail'de ezanı yasaklıyordu. Ondan sonra bu ülke batı tarafından demokratik bir ülke vesaire vesaire. Haydi diyelim ki adam öldürmelerini, haksızca adam öldürmelerini İsrail'in kendisini müdafaa etme hakkının bir parçası kabul ettiniz diyelim. İsrail'in ezanı yasaklamasını kabul etmenizi neyle izah edeceğiz? Bunu neyle izah edeceğiz? Nasıl kabul edeceksiniz? Neye? Mızrak çıvalı sığmıyor. Ama kendileri de rahatsız ezanda. Şu kadar milyon Müslüman yaşıyor biz Avrupa'da diyorlar. Sadece muhacir Müslümanlar yani iş icabı. Avrupa'da bulunan Müslümanlardan bahsetmiyoruz. Eskiden beri, işte Batı Trakya'sından şeyine kadar, İspanya'ya, İngiltere'ye, İsveç'e, Norveç'e kadar 25 ile 30 milyon arası Müslüman'dan bahsediliyor Ve Avrupa'da hiçbir yerde belki istisnai bir iki şehit var, ezan dışarıya verilmiyor. Bu cesareti nereden alıyorlar? Şundan alıyorlar. Bunu yapamazsınız diyebilecek güçlü bir Müslüman ses yok. Selef Belki daha önce bir vesileyle anlatmış olabilirim. Ebu Eyyub el Ensari Yezid bin Muaviye'nin ordusunda İstanbul'un surlarının dibine geliyor. Çok yaşlı. Ölüm döşeğindeyken bir vasiyette bulunuyor. Diyor ki beni surlara doğru götürebildiğiniz en ileri noktaya kadar götürün. <gülüyor> ya, götürün ve orada gömün. Öyle yapıyorlar, surun dibinde gömüyorlar, geceleyin işte kalabalık falan hissediyorlar, farkına varıyorlar, Bizanslılar. Durumu öğrenmeleri için komutanları, şeyleri veya o zamanki Bizans İmparatoru ne oldu diye soruyor. Diyorlar ki böyle böyle, peygamberlerinin arkadaşı olduğunu söyledikleri bir kişi... Vefat ettiği onu gömdüler. Peki sorun onlara diyor. Onlar git, geçip gidecekler. Burada kalmayacaklar. O zaman biz de buna bir kötülük yapacağımızdan çekinmiyorlar mı? Haber elçi vasıtasıyla Yezid'e gelince Yezid diyor ki Allah'a yemin ederim. Ona en ufak bir kötülük bir saygısızlık yapıldığını duyarsak Şam'da hiçbir kilisenin yani o Suriye bölgesinde hiçbir kilisenin çanı çalmayacaktır. Bu şekilde ifade yerindeyse yapılan bir yanlışa karşı hak ettiği cevabı verilmesi lazım. Verebilmek için de güçlü olman lazım. Bugün ümmet olarak zayıf olmanın sıkıntısını çekiyoruz. Gücümüzü göz açıp kapatıncaya kadar yeniden kazanamayız. Olmaz böyle bir şey. Nasıl tedrici olarak kaybettikse tedrici olarak kazanacağız. Sünnetullah'tır bu. allah Teala pat diye her şeyi en kabil noktasında vermez. Yapmaz. Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bir anda bir lahzada yaratabilirdi. Niçin? Bu bir sünnetidir çünkü. Çünkü biz, bize bağlı işlerle, gücümüzle, imkanlarımızla imtihan ediliyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın bize teenni ile her şeyi yerli yerinde ve sırasına göre yapmamızı yapmayı öğrenmemiz istiyor, öğrenelim istiyor. Bunun içindir bu. Mesela o halde ümmetin içinde bulunduğu zaftan nasıl kurtulacağı sorusunun Doğru cevabını bulmaktır. Doğru cevap da kim ne derse desin ümmetin Allah'ın istediği, razı olduğu ve çerçevesini belirlediği şekilde güçlü olması demektir. Suudi Arabistan gibi petrolden kazandığı petrol dolarları milyonlarca dolarları efendim Amerika'ya vererek mi? milyarlar, milyarlar tabi Milyarlarca dolar, ümmetin milyarlarca dolarlarını Amerika'nın cebine indirmek için farklı bir manevra. Hem Yemen'imiz mahvediliyor, hem petrolümüz alınıyor, hem petrol karşılığı verilen o kadar milyarlarca dolar bir iki teneke parçasıyla geri alınıyor. Ve bunların birisi İsrail'e karşı kullanılamaz şartıyla satılıyor. Ümmet Olan bitenden Habersiz Dünyayı Dünyanın nasıl Dizayn edildiğini Bu haliyle onu dizayn Eden Şer güçleri Bilmeden fark etmeden Ve bunların Bu Planlarına projelerine Denk Onları boşa çıkartacak geriletecek güçte, karşı projeler üretmeden, onlar kadar veya onlara karşı durabilecek kadar güçlenmeden, ümmet hangi savaşı kazanmaktan bahsedeceğiz? Öyle bir şey yok. Onun için, ümmetin, küffarın Siyasetlerini iyi bilmesi lazım. Bakın bu ayet-i kerime gördüğümüz kadarıyla henüz İslam'la müşerref olmamış olmakla birlikte bu kadın o zamanın dünya siyasetinin esaslarını, ilkelerini olumlu ve olumsuz tehlikeli ve isabetli taraflarını bildiğini görüyor. Müslümanlar olarak biz de pek heves etmedik, onlar da bizi sokmadılar. Hariciyi bilmiyoruz. Cumhuriyetin Hariciye Bakanlığı'nı hep monşerler doldurmuştur. Hala onların kontrolünde. Kadromuz yok. Yetersiz, yetersiz. Sürekli olarak bizlere küçük hedefleri ve küçük işleri telkin ettiler ve biz de kabul ettik. Biz de kabul ettik. Bazen hatta bizim bunlardan uzak kalışımızı bize büyük bir akidevi mesele olarak telkin ettiler. Ne ekonomiden haberimiz oldu ne askeriyeden haberimiz oldu, ne dahiliyeden ne hariciyeden ne eğitimden bize düşe düşe aylaklık kaldı. Küçük küçük işler onlara da bunlar lazım. Bir Müslümana baş hekimlik yakıştırılmaz yakıştırılmazdı ama paspas yapmak. Hizmetçilik yapmak, temizlik yapmak yakıştırılır. Ya bu işleri siz yaparsınız. Adeta lisan halleriyle bunu böyle söyledi Onun için merhum Necip Fazıl güzel söylemişti. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Garipsin, çünkü artık bu yurt senin yurdun olmaktan çıkarıldı. Ya ve parya gibi köle gibi sen burada aşanların levantenlerin burjuvaların vesairenin egemen olduğu bir ülkeye hizmetkarlık yapacak hale düştün düşünün hayır arkadaş bu ülkenin sahibi biziz bu İslam vatanının sahibi biziz. Buranın hancısı biziz. Yolcular da gidecektir. Bu kararlılıkla, azim ve gayretle dinimize, dinimizin üzerinde hakim kılınmasını istediğimiz, kılmayı istediğimiz topraklarımıza, tarihimize, medeniyetimize hakim olacağız. ...sahip olacağız. Bu topraklar bizim... ...birileri gelmiş onun üzerinde... ...gece kondu kurmuş. Ben onu kabul etmiyorum. Gece kondu sahipleri... ...pılını pırtısını toplayıp... ...adam gibi giderlerse... ...ne hala gitmezlerse... ...arkadaşlar ben bu araziyi... ...bu toprakları... ...bu ülkemi... ...bu medeniyetimi. ...dinimin gereği olarak kimseye kaptırmak niyetinde değil. Bizim gafil olduğumuz, uykuda olduğumuz, olayların farkında olmadığımız bir zamanda... ...birileri geldi, ellerine bir şeyler geçirdi. Bu böyle geldi ama böyle gitmeyecek diye bilmemiz lazım. Onun için kardeşlerim, ...her nerede olursanız... ...olunuz... ...orasını bir Müslüman olarak... ...adam akıllı doldurunuz. Adam akıllı doldurunuz. Sizin Müslümanlığınızla... ...oraya Müslümanlık gelsin. Mevzuatın Müslüman olmasını beklemenize gerek yok. Hele önce yasalar gelsin... ...bilmem ne olsun. Kardeşim o yasaları... ...uygulayacak... Veya uygulamayacak olan insandır. Bu, bu budur. Bu budur. Bunu en basit örneğini zaman zaman askerlikte görüyordunuz. Bir komutan gelir oruç tutturmaz. Ertesi günü bir başka komutan gelir veya aynı zamanda bir başka yerdeki bir başka komutan en güzel yemekleri sahurda ve iftarda çıkar. Oruç tutmak isteyenleri ve tutanların da eğitimini hafifledir. Ne buydu? E, aynı zamanda orada geçerli olan yasalar burada da burada da aynıdır ve geçerli olması gereken, Fa yasa bir bakıyorsunuz insana göre şekilleniyor. Belki ikisinin yaptığı gibi de değildir. Belki yasa ikisini de istemiyor. İkisi de yasanın dışına çıkarak bir uygulama çıkıyor. Onun için iş insanda bitiyor. İş insanda bitiyor. Esas olan biziz. Onun için yetişmek durumundayız. Evladımızı, çoluğumuz, çocuğumuz, çevremiziz. Dedikleri gibi Alif Nihat Asya'nın yalan yanlış saatler bırakın, yanlış çalışsın. Bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Biz doğruluktan, istikametten, çalışkanlıktan bu ümmeti adım adım ilerletmekten eski şan ve şerefine yeniden sahip kılabilmek için uğraşıp didinmekten geri kalmayalım. Kimse benden zaman geçti demesin. Hiçbir şey yaşa, yapamıyorsa, evlatlarını, torunların yetişmelerine katkıda bulunsun. Yönlendirsin onlar. Onlarla gerekirse uzun uzun konuşsun. Çıksın, gezsin, seyahat etsin, bir şeyler yapsın ya. Yani. Yapacak çok şeyimiz var. Kaybettiklerimiz o kadar çok ki. Bunları geri kazanmamız için bile, Gece gündüz uzun zamanlar çalışmamız lazım. Uğraşmamız lazım. Tabanlara kuvvet. Haydi gayret ey ümmeti Muhammed. Başka yolu yok. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri yeryüzünde fesat çıkartanların bu ümmeti, ümmetin güzelliklerini, iyiliklerini yerlere süründürdükten sonra yeniden tekrar eskisi gibi izzetimizle Allah'ın diniyle aziz olarak dimdik ayakta kalkıp ayağa kalkıp doğrulmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bu yeryüzünde fesat çıkartıp kulları zelil edenlerin de biz kimseyi imha etmek yok etmek istemiyoruz. Onların da Hak ettikleri bir yer vardır bizim medeniyetimizde, bizim dinimizde. Bizim istediğimiz herkesin hak ettiği kadar hak ettiği yerde durmasıdır. Mesele odur. Hiç kimse dolayısıyla merak etmesinler. Biz bunca çekmiş olduğumuz sıkıntılara ve mazlumiyetlere rağmen kimseden de intikam alacak değiliz. Adalet bizim her zaman için şiarımızdır. Adaletten vazgeçemeyiz biz. Biz adaleti bırakamayız. Onlar gibi davranırsak onlardan farkımız olmaz. Merhum Selahaddin Eyyubi'nin dediği gibi. Bizi, çünkü biz şuna inanıyoruz. Evet, onlar eliyle birçok sıkıntılar çekiyoruz ama bizim de o sıkıntıları hak edecek ihmallerimiz oldu. Dolayısıyla bunlar, belki bunlar vasıtasıyla Allahü Teala bize Adil, adaletli, uyarıcı cezalar vermiş oldu. Dolayısıyla sonra bir işi yapan geçip gitmişse, onun torununun, evladının suçu ne? Herkes kimse kimsenin de vebalini çekmez. Kimseden de biz intikam alacak değiliz. Bize ne zulümler etmiş iseler etmiş olsunlar. İslam, çünkü her nefeste ve her şartta adaletin kendisidir. Onlar ümmeti talan ettiler. Zenginlik kaynaklarını yediler, bitirdiler. Şunu ettiler, bunu ettiler. Sömürebildikleri kadar sömürdüler. Aziz ümmeti zelil ettiler. Fakat biz yine de herkesi olması gereken yere veya hak ettiği yere... ...oturtmaktan, hak ettiği yerde bulundurmaktan da geri kalmayacağız. Fakat topraklarımızın, gücümüzün, imkanımızın gasp de imkan ve fırsat vermek istemiyoruz. ve da bu olumsuzluğun devamından yana değiliz. Er veya geç hakkımızı almak için uğraşıyoruz ve bunun için uğraşmaya devam etmemiz gerekiyor. Namazı kılalım, bundan sonra devam ederiz inşallah. Müzik Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Saba kraliçesi istişareleri neticesinde kendisi de hükümdarlarla krallarla alakalı değerlendirmesini yaptıktan sonra politikasını veya nasıl bir siyaset takip edeceğini tespit etmek maksadıyla ifade erindeyse Hazreti Süleyman'ı ve onun başında olduğu yönetimi nasıl bir karaktere sahip olduğunu, ne gibi özelliklerinin olduğunu, kendilerini ilgilendiren dış siyasetinin nasıl olabileceğini test etmek üzere Akıllıca bir yol buluyor. Bilhassa devletler arası ilişkilerde acelecilik, işi iyice olgunlaştırmadan harekete kalkışmak, ani hareketler yapmak, ani virajlar dönmek isabetli değildir. Diyor ki, وَاِنِّي مُرْسِلَتُنْ اِلَيْهِمْ بِهَد۪يَّةِ ben onlara bir hediye götüreceğim. Bakayım bunlar gözleri hırs bürümüş, mal hırsı bürümüş, sömürü isteği bürümüş. Aç gözlü bir yönetim midir? Yoksa gerçekten söyledikleri gibi yeryüzünde kendileri de üstünlük sağlamaya kalkışmayan başkalarının da üstünlük taslamalarını kabul etmeyen, Allah'a kulluğu esas alan bir yönetim midir? Onu sınamayı kararlaştırıyor. Ve bunun için de Süleyman Aleyhisselam'a bir hediye göndermeyi kararlaştırıyor. Hediye Müslümanlar arasında müstehaptır sevilen bir şeydir. Peygamber aleyhissalatü selam sadakayı kabul etmezdi ama hediyeyi kabul ederdi. Hediyeye de karşılığını verirdi. Hediye aslında bir manadır. Maddi olarak verilse bile hediyenin bir delaleti bir manası vardır. İnsanların o mana üzerinde odaklanmaları lazım hediye ayrıca kişinin hediye edenin de hediye verilecek olanın da sosyal durumuna ekonomik durumuna her bakımdan konumuna vesairesine şey nasıl ki efendim hasta olan birisine faraza Şöyle adamı daha da hasta edecek türden yemek hediye edilmez. Ona uygun bir hediye götürülür gibi. Her zaman için muhatabın yani hediye verecek olanın da hediyeyi alacak olanın da durumları aslında inceden inceye ölçülür, biçilir ona göre hediye verilir. Ona göre hediye tespit edilir. Hediyeye karşılık vermek sünnettir ama hediyeye borç muamelesi yapmak da isabetli değildir. Ben kardeşim şunlara, şunlara, şunlara, şunlara şunlara vaktiyle hediye göndermiştim. Hele bütün bu gönderdiğim hediyeleri geri alabileceğim bir sünnet düğünü yapayım. Bir bilmem ne yapayım. Bunlar... Hediye anlayışında değildir. Çünkü hediyenin asıl maksadı sevgiyi, muhabbeti dile getirmek. Aradaki kalbi bağları güçlendirmek. Ondan sonra belki bazı hallerde hediye maddi olarak yardımlaşmaktır. Borçlanmak değildir. Buna da dikkat edelim. Hediye götürdüğümüz kimselerden gelmeyebilir mazur göreceğiz, beklemeyeceğiz esasen. Ben ona göndermiştim. Ya kaç defadır ben ona hediye götürdüm. O bana hiçbir şey göndermedi. Veya şu kadar benim düğünüm oldu, bilmem neyim oldu, şu oldu, bu oldu. Yani. Bana hediye getirmedi. Ya getirememiştir demek ki. Getiremeyişin de birkaç sebebi olabilir. Ya çok cibridir, de olsa. Veyahut da imkanları el vermemiştir. Bunu bu şekilde bilmek öyle. Anlayışla karşılamak lazım. Fakat hediyeleşmek bilelim ki bir sünnettir, müstehaptır, sevilen bir şeydir. Gelelim Sebe'e Kraliçesi'nin hediyesine ve baksalı. Ha Müfessirler, tefsirlerde aman efendim neler neler anlatılıyor gönderilen hediyelerle ilgili. Ne hediyeler gönderildi, nereden biliyorsun? Çok mu önemli? Yok. Ha, önemli olan burada şunu bilelim. Sebakir Aleykisi onlara Süleyman Aleyhisselam'a öyle bir hediye göndermiş ki bu hediye ile hediyenin karşılığında alacağı cevap ile Süleyman Aleyhisselam'ın maksadı nedir? Ben bu maksada karşı Nasıl bir tutum takınmalıyım? Sorularına cevap verecek mahiyette bir hediye tespit etmişti. Mesele bu. Tabi hükümdarlara ve devlet yöneticilerine, devlet sorumlularına verilen hediyeler meselesi var. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbnül Lütbiye diye, bilinen bir sahabeyi zekat toplamaya gönderiyor. Gidiyor ve geliyor. Ya Resulallah diyor bu sizin zekatınız bu da bana verilen hediyeler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey demiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer işlenen hata kişiselse Toplum tarafından işlenme ihtimali yoksa o hatayı herkes önünde değil birebir tasih ederdi. Veya genel bir ifade kullanır, doğruyu söyler ortaya koyar, herkes hissesini alırdı. İbnül Lütbiye'nin yaptığı bu iş her zaman kıyamete kadar belki İslam idarelerinde yönetimde karşı karşıya kalınabilecek bir iştir. Diyor ki bu sizin zekatınız. Bu da bana hediye edilen. Aleyhissalatu vesselam minbere çıkıyor. Bazı kimselere ne oluyor diyor. Biz onları bir işimizi görmek üzere gönderiyoruz. Onlar geliyor bize. Bu sizin hakkınız bu da bana hediye edilen diyor. Peki aynı kişi neden annesinin babasının evinde oturmadı da kendisine bu hediyeler gelir miydi gelmez miydi bakmadı. Bununla yetmiyor Peygamber Aleyhisselatü bir başka hadisinde Hedayel ummali gululun buyuruyor. Devlet memurlarına verilen hediyeler hırsızlıktır. Olmaz. Niçin o hediyeyi veriyorsun? Hele aranızda hiç öyle hediyeleşme yoktu. İşte bu rüşvettir. Tabi Tabi bu hediye değildir bu. Bu rüşvet Bazıları, bazı alimler ya sen işin bir adama düştü hakkındır. Fakat hakkını zorla alabiliyorsun. Adam senin işini gördü. İşini gördü, bitirdi. Baştan beri ne onun böyle bir beklendiğisi var ne senin böyle bir işaretin sezdirmen var. İşini gördükten sonra ona bir hediye verebilir misin? Tartışmalıdır, bu dahi tartışmalıdır. İslam'da, İslam Devleti'nde, İslam yönetiminde herkesin eli temiz ve nezih olmak zorundadır. Memur da dahil. Bunun için de bir makama getirilen insana böyle bir seviyesizliğe düşmemesi için gerekli güvencelerin de verilmesi lazım. Hakimin İslam devletinde bir hakim tayin edildikten sonra onu tayin eden halife ölse veya azledilse dahi hakim azledilmez. Yüz küsur yıl yaşamış İslam yargı tarihinin en büyük hakimlerinden birisi Kadı Şüreyh'dir. Şüreyh radıyallahu anhı tabiinin büyüklerindendir. Osman bin Affar radıyallahu anh tayin ediyor. Osman radıyallahu anh, şehit oluyor. Şüreyh'in kadılığı devam ediyor. Ali radıyallahu anhı geliyor. Şüreyh yine kadı. Şehit ediliyor. Yine kadı. Muaviye zamanında yine kadıdır. Vefat edinceye kadar. Yönetim beni azleder. Korktu mu? Hakimliği, çarkı yöneticiye göre çalışır o zaman. Böyle bir şey yok. İslam'da yasama Allah'ın hakkıdır. Yasama erki Allah'ın hakkıdır. Geriye kalıyor iki erk devletin iki temel gücü. Yasama, yürütme ve yargı. Yürütme halifenin kontrolündedir, elindedir. Yargı da bağımsızdır. Yargıyı, yargıçları halife tayin eder, doğru. Fakat tayin ettikten sonra onun üzerinde en ufak bir hakimiyet ve yetkisi kalmaz. Hakim şeriata aykırı hareket etmediği sürece kimsenin ona müdahale etmesi fevzu bahis değildir. <Gülüyor> Dolayısıyla kısaca şunu söylemek istiyorduk. Yöneticiler, memurlar, devlet memurları eskiden beri aralarında hediyeleşme cereyan eden kimselerin o da hediyeleştikleri tarzı bozmadan devam etmelerinde bir sakınca yok. Fakat yine bunun kesilmesi daha güzeldir. En ufak bir İthamdan korkan bir yöneticinin bir memurun dostları dahil hediyeleşmeyi kesmesi gerekiyor. Hediyeleşme bitecek. Niçin? Çünkü sen de o hediyeleşme dolayısıyla bir gün gelir edebilirsin. sana hediye getiren de önceden aranızda hediyeleşme mevcut ol. Olsa dahi o hediyesi karşılığında bir şeyler bekleyecek hale düşebilir. Onun için en güzeli, en tavsiye edileni o memurluk sebebiyle aralarında oluşabilecek hediyelikler, hediyeleşmeleri vesairelerin kökünü kazımak, daha önceden mevcut olan hediyeleri de bitirmek. En ihtiyatlısı en güzeli budur. İslam bunu istiyor. Niçin? Çünkü itham sebebidir. Farkında olmadan kalplerin meyil etme sebebidir. <gülüyor> Hediye gönderdiler. Niçin? Fnaẓıra bima yarjūl musallun. Fnaẓıra bima Yarcı'l-Murselun. Göndereceğimiz elçiler bakalım neyi getirip gelecekler? Neyle gelecekler? فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ Buradan anlıyoruz ki hediyelerin mali kıymeti çok büyük. Çünkü Süleyman Aleyhisselam o kadar mülk ve saltanatına rağmen ne mi? Onlara فَلَمَّا Süleyman, سُولَيْمَا Hediye Süleyman'a gelince yani hediyeyi götüren heyet Süleyman'ın huzuruna çıkınca قَالَ اَتُمِدُّونَنِي بِمَا Siz bana mali bakımdan bir destek mi vereceksiniz? O maksatla mı geldiniz? Bunu mu düşünüyorsunuz? kâle, pardon, femâ eteni yok, femâ eteni allâhu Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden çok daha hayırlıdır. Bel entüm bi hediyetiküm tefrahûn. Hatta siz bu getirdiğiniz hediye dolayısıyla böyle biraz da şımarık duruyorsunuz. Bunun benim yanında hiçbir kıymeti yok diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın bu şekildeki top gözlüğü sadece Allahü Teala'nın ona lütfundan dolayı değildir. Evvela onların bu hediyeden maksatlarının onu sınamak olduğunu kavradığını hissettiriyor. "Kale etubidunni bimal ilk söylediği bu. Ben sizin bu malı, bu hediyeyi ne maksatla gönderdiğinizi biliyorum. Benim bu mala karşı nasıl bir tavır takılacağımı, size karşı, size yazdığım mektupta, söylediğim gibi kararlı olup olmadığımı, kalıp kalmayacağımı denemek istiyorsunuz. Allah'ın bana verdiği daha hayırlıdır. Ben sizin verdiklerinize dönüp bakmam bile. Siz bu hediyeniz dolayısıyla şımarıyorsunuz diyerek hediyenin getirdikleri hediyenin gözlerinde ve belki başkalarının gözünde ne kadar büyük olursa olsun kendi gözünde Süleyman Aleyhisselam'ın nazarında hiçbir kıymet taşımadığını onlara ifade ediyor. Arkasından tehdidini getiriyor. İşte Müslüman ümmet böyle olacak yani. Kuvvetli olacak. Ircu'u <gülüyor> ileyhim. Ey hediyeyi getiren kişi. Onlara geri dön. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللّٰى قِبَلَ لَهُمْ بِهَا Onların üzerine öyle ordularla geleceğiz ki. Onlar ona karşı koyamayacaklar. Karşı koyamayacakları kadar çok, önünde duramayacakları kadar çok, askerlerle üzerlerine geleceğiz. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّهِ Bu şekilde direnişlerini sürdürecek olurlarsa da, biz onları oradan, ülkelerinden, küçülmüşler olarak ve zelil olarak çıkartacağız diyor. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam soruyor. "Kale ya ayuhel ey benim ileri gelenlerim ey kum yatini bi arshha qabla yatuni muslimin." Burada da melek olumsuzlanmıyor. Hanginiz onlar bana Müslüman olarak veya teslimiyet gösterdikleri halde henüz gelmeden, varmadan önce o kadının arşını bana getirebilir. Tahtını hanginiz bana getirecek? Kale ifritun minel cin. Cinlerden bir ifrit. İfrit azgın demek. Azgın bir cin. Cinlerin Cinlikte yani mertebesi yüksek. "Ana atik behi qabl an Şu bulunduğun yerden ayağa kalkmadan önce o tahtı ben sana getirebilirim." diyor. "Ve inni alayhi laqawiyun Ben onu getirmek hususunda, bu işi yapmak hususunda hem güçlüyüm hem güvenilir birisi. Benim gücüm buna yeter ve bu konuda güvenilir birisiyim. Niçin güvenilirlikten bahsediyor? Güç belli çünkü uzak bir yerden koca bir taht getirilecek. Güvenilirlik ise tahtın kıymetinden geliyor. Onu getirirken söyleyeyim, bir e, mücevheratını mesela kapmayacağım, kendime saklamayacağım. Öyle, e, halbuki şimdi aynı şekilde ki bunlar kendilerinin çektikleri filmlerde gösterilmişti. İngilizler o gariban Hindu tapınakları, Hindular kendileri fakir. Onlar ki ayrı bir kafasızlık zaten. Hindu tapınaklarını ilk 20-30 sene içerisinde sömürgenlikleri 50 yıla varmadan bütün Hindu tapınaklardaki mücevheratı talan ettiler. Bu tarihe geçmiş şeylerdir. Bir Buda heykeli vardır faraza, gözünde kocaman bir elmas konulmuştur. O elması çıkarmışlardır, yerine sahte bir cam koymuşlar. Sizi hatırlamıyorum ama ben vaktiyle onların bu şekilde yaptıklarını da gösteren filmleri çevirdiklerini biliyorum ben. Böyle bir filmi seyretmiştim vaktiyle. <gülüyor> Tabii, götürüyorlar, hiç bırakmıyor. Ha. Şimdi onun için burada ''le emin'' diyor. Ben hem güvenilirim hem güçlüyüm. Buna gücüm yeter ve o tahttan da herhangi bir şey almam. Elçilerde gerçekten Devlet görevlilerinde aranması gereken ve bulunması gereken hatta ilk şart emin olmaktır. Devlet yönetiminde iki tane vazgeçilmez vasıftır bunlar. O görevi o işi yapabilecek şekilde üstesinden gelebilecek şekilde güç sahibi olmak bilgi, beceri vesaire ve bir de Ahlakın zirvesi olan eminlik. Bunlar bir devlet görevler. Şey Senelerce önce... ...gazeteye konu olmuştu. Bir gümrük memuru... ...hastaneden rapor almış. Geçmiş gün hatırlamıyorum. 31 rakımlı mı? Ne öyle bir şey. 31 rakımlı bir yerde... ...çalışmak zorundadır. Şimdi... ...adam diyor gazeteci... ...hatırla yanlış kalmadıysa söylüyorum... ...çünkü belki aradan 30 senede fazla... ...bir zaman geçmiştik. Bunu okuyalım. 31 rakım diyor... ...tetkik ettim nerede, nerede, nerede... ...diyor baktım ki Edirne'nin bilmem ne... ...gübrük kapısı. Veya belki o kırk bir midir... ...neyse artık çok önemli değil. Önemli olan rapordaki o rakım ile... Edirne'nin bilmem ne gümrük kapısı kule diyelim ha? Nasıl? Ha? Örtüşüyor. Mesela bu. Adamın mecbur et, tayini oraya çıkıyor. Sağlık raporu var, doktor raporu var. Ondan sonra diyor tetkik ettik diyor meğer burada o zamanın şeyiyle bir günde verilen rüşvet toplamı Oradaki memurların yıllık maaşların bilmem kaç kat, İktihalat, ihracat bilmem ne vesaire sebebi. Şimdi buyurun. Bunlar belki işlerinin ehli olabilirler. Fakat emin değiller. Emin değiller. Devlet görevinde vazgeçilmez iki vasıftır bu. İşinin üstesinden gelebilecek kuvvete sahip olacak ve emin olacak. Şimdi devlet memurlarımızı testlerden, imtihanlardan geçiriyorlar. Geçirsinler tabi. Eminliklerini nasıl ölçüyorlar acaba? Bu belki kuvvetlerinin sınavı olabilir. E ee, kardeşim derler ya, kelin merhemi olsa per, perçemine sürer midir? Öyle midir? Ha. Nerede? imtihan edenler ne kadar emin ki bir de öbür imtihan edecekleri alacakları adamların kendileri eminliğin ölçülerini, boyutlarını bilmiyorlar. Bu budur. Arapların bir sözü var. hamiha haramihe. Yani kasayı koruyan onun hırsızı çıktı. Türkçedeki kediye ciğeri kediye teslim etmek gibi. Eminlik vazgeçilmez bir esas. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli beşeri sıfatıdır. Ahlakının en önemli esasıdır. Muhammedül Emin Allah Allah Kendisini öldürmek üzere ittifak sağlayıp komplo kurdukları günde bile ulan bunlar benim canımı alacaklardı, almak için hazırlanmışlardı. Ben bunların emanetlerini dikkate almasam ne olur? Götürsem yemesem de mi? Değil. Giderse gitsin, kalırsa kalsın, ben zaten gidiyorum, beni öldürecekler. Bir de onların emanetleriyle mi uğraşacağım? Demiyor ya, aleyhissalatü vesselam. Bize ne güzel bir var. Onun için devlet ricali, devleti kurtarmak istiyorlarsa güçlü ve emin insanlar olmalılar. Ve öyle insanları bulup görev başına getirmeliler ve böyle nesil yetiştirmek için uğraşmalılar. Devletin bekası güçlü yani işinin üstesinden gelebilecek ve işini kötüye kullanmayacaklar emin, insanlara ihtiyaç hissediliyor. لَقَوِيُّ Amin. Bir yarıştır bu. İfrit ile alim yarışıyor. قَالَ الَّذ۪ي Kitap ilmine sahip olan, kitaptan bir şeyler bilen. Kişi de dedi ki, Ana atik bih qabla an yartadda ileyka tarfuk Tarf şu göz kapağıdır. Gözün kapanmadan, gözünü kırpmadan yani. Onu ben sana getirebilirim diyor. Felamma ra'ahu mustaqirran indehu Allah şunu diyor ki görevi ilim sahibi olana vermişti. Tahtın yanında durduğunu görünce, duruyor görünce, "Kale fadli Rabbi." İşte bu Rabbimin lütfundandır. "Li yablu akfur." <gülüyor> Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Beni sınamak için böyle yapıyor Rabbim. İmtihan edilmekte olduğunu anlamak İmtihanı başarmak için vazgeçilmez bir şarttır. Bir kişi hastadır. Kendisine uygulanan tedavi şeklinin faydalı olacağına ve ilaca, faraza, tedaviye inanmamaktadır. Bir kişi de yine aynı şekilde hastadır. Buna karşılık o kişi kendisine uygulanan tedavinin çok iyi ve ...verimli olacağına inanmaktadır. İkincisi daha çabuk iyileşir. Öyle tespit edilmiş. Öyle tespit edilmiş. Hatta... ...aynı hastalıkta olan iki kişiye... ...birisi o kadar değil. Bir ilaç veriliyor. Öbürüne de diyelim ki... E, ...hap haline getirilmiş... Mesela un, karbonat, her neyse bir şeyler Şeker. veriliyor. Şeker. Veriliyor buyuruyor. İlaç niyetine içiyor. Hiç ilaçla alakası yok. Onun faydalı olacağına inanan kişi o ilaç olmayan şeyi ilaç niyetine alıp faydalı geleceğine inandığı için. Şey İyileşiyor. Evet. Bu işin onun için efendim evet Cenab-ı Allah diyor beni imtihan ediyor. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim? İmtihanı dedik, başarmanın birinci şartı evvela imtihanda olduğunun farkına varmak, imtihan edilmekte olduğuna inanmaktır. Dünya hayatı imtihan değildir diye inanan bir kimsenin dünya hayatı imtihanında başarılı olması mümkün değil. Çünkü nasıl imtihan diye bir şey yok. İstediği gibi hareket edecektir. Onun için Süleyman Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah evvela şuna bakacağız. Bir kıssada, bir hadisede bir lafızla bir gönderme yapıyorsa bir şeye onun üzerinde durulması gereken bir tarafı vardır. Haşa Cenab-ı Allah'ın kitab-ı keriminde boşuna kullanılmış tek bir harf yoktur. Asla. Burada kişinin imtihan edilmekte olduğunun farkına varmasının, imtihanda başarılı olmasındaki ehemmiyetine dikkat çekiyor. Süleyman Aleyhisselam bunun farkına varmamış olsaydı ne diyecekti? Dişi baralacaktı. Ya işte ben böyleyim. Biri diyor ki yerinden kalkmadan önce ben sana kadının tahtını getiririm. Öbürü diyor ki gözünü kırpmadan getiririm. Ben neymişim be diyecek. Beni imtihan ediyor dediği zaman evvela Allah'ın kullarında olması gereken Rab'be karşı birinci özelliğimiz tevazudur. İbadetin esası tevazudur. Esas maksadı da bize tevazu kazandırmaktır. Allah'ın huzurunda evvela tekebbürü bırakıyoruz. Secde eden bir insanın Kekebbüründen söz edilebilir mi? Secdenin manası da bilen bir insan Allah'a karşı ve Allah'ın kullarına karşı büyüklenebilir mi? Mümkün değil ki. Ha. Beni Rabbim sınıyor. Şükür mü edeceğim? Yok sana nükörlük mü edeceğim? Ve men şekera. Bununla birlikte kim şükrederse fainnema yeshkuru li ancak kendisi için şükretmiş olur. Onun sevabı, onun güzelliği, onun iyiliği ona döner. Ona döner. Allah tarafından imtihan edilmekte olduğumuzun şuuruna vardığımız vakit ona göre kendimize bir ameli hayat ne yaparız? Tespit ederiz, şekillendiririz. Peki bu şekilde ki bir hayattan kim istifade eder? Önce biz. Başkaları da bizim iyiliğimizden istifade etse dahi onların o istifadesi bana yine iyilik olarak döner. Ecrini alır. Ecrini alır. Yaptığım iyiliğin çerçevesi, alanı ne kadar genişse ne kadar kişiye o iyiliğin faydası dokunuyorsa, benim de alacağım sevap o kadar büyüktür. Onun için kim şükrederse, kendisine şükreder. Başkasına sağladığı faydalar bile netice itibariyle o faydalar kadarı yine ona yazılır. Dolayısıyla hiçbir kimse benim başkasına dahi yapsam, başkasına yaptığım iyilik kadar iyilikten benim kadar istifade etmez. Birisine iyilik yaptığınız zaman, o yaptığınız iyilikten fazlası sizin için iyiliktir. Sadaka veriyorsunuz, cebinizden bir şeyler eksiliyor. O sadakayla sevap kazanmanızın yanında, o sadaka vermenin size kazandırdığı o ruhi yücelik, ruhi berraklık, fedakarlık duygusu, fedakarlığın size kazandıracağı huzur, Ahiretteki sevabından önce dünyada Allahü Teala'nın bu işe verdiği mükafattır. Mükafatın bir bölümüdür. Onun için şükreden diyor, ancak feinneme münhasıran faydası kendisine döner. Ve men kafara kimden ankörlük eder kafir olursa Allah'a bir zarar verir mi? Yok. Feinne Rabbi Ganiyun Kerim. Muhakkak benim Rabbim ganidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sen ibadet etmişsin, şükretmişsin, mütevazı olmuşsun. Allah'ın önünde efendim, aldığını secdeden kaldırmamışsın. Gece gündüz sahip olduğun her türlü mal, servet, mülkten infakta bulunmuşsun. Allah'a bir şey katmaz bunlar. Mutaç değil. Senin ibadetine mutaç. Kafirin, inkarcının nankörlüğü, kafirliği Allah'a bir zarar mı verecektir? Asla. Asla. Fe inne rabbi ganiyun hem gani'dir hem de kerim'dir. Affeder, bağışlar, iyilik yapanlara iyiliklerinin kat kat fazlasını ver. Sözlerimizi ve dolayısıyla e, bu sezondaki e, derslerimizi burada bitirirken bir kutsi hadisle ben çok hoşuma gidiyor Bitirmek istiyorum. Diyor ki Cenab-ı Allah, ey insanlar, insanlarınızla, cinlerinizle, evvelinizle, ahirinizle bir tepeye, bir tepe üzerine toplansanız ve sizden her biriniz benden ihtiyacını dilese, hepinize de ihtiyaçlarını tek tek versem benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. İhtiyacım. Hepiniz cinlerinizle, insanlarınızla, evvelinizle, ahirinizle aranızdaki en günahkar kişinin kalbi gibi bir kalbe sahip olsanız gece gündüz bana isyan etseniz sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez. İlkinizle sonunuzla insanınızla cinlerinizle bir araya gelseniz aranızdaki en takva sahibinin en ileri derecede müttakinin kalbi gibi takvalı bir kalbe sahip olsanız gece gündüz bana kesintisiz itaat etseniz dahi bu benim mülküme hiçbir şey katmaz. Dolayısıyla Benden rızık isteyin, size rızkınızı vereyim. Benden <gülüyor> giydirmemizi, sizi giydirmemi isteyin, sizi giydireyim. Kim bende hayır mükafat görürse Allah'a hamdetsin. Kim bundan başkasını görürse kendisinden başkasını kınamasın. Cenab-ı Allah bizleri kitab-ı kerimini fehm anlayan, kavrayan, Yüce Resulünün tebliğini idrak eden, o Yüce Resulünün izini adım adım takip etmeyi kendisi için en büyük şeref bilen ve hayatını bunu yaymakla insanlara sevdirmekle bütün beşeriyeti o yüce Resul'ün izinden yürümeye davet etmek ve bu konuda elinden gelen her şeyi yapmakla ömürlerini tüketen ve böylece işlerini, ömürlerini hayatlarını bereketlendiren ve amelleri makbul yolunda mücadele eden mücadele eden gayret eden ve bu uğurda Rabbinin huzuruna bu ruhu teslim <Sessizlik> eden kedan kullarından eylesin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahitaala Fatiha.